yeryüzü için adalet sorusu diye belirlemiştik alt başlığı ve bu antroposen tartışmalı bir kavram aslında fakat yani tartışanlar dahi hani bu kavramın aslında çok dikkat çekeceği ve disiplinler arası biraz çok farklı açılardan tartışılabilecek ve yeryüzünün sorunlarına dikkat çekecek bir kavram olduğu da birleşiyor herkes aslında Terpil Hanım, Terpil Operman ve dışında da birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı meslektaşlarının yazdığı çok sayıda kitap var aslında bu konuyla ilgili. Bu kitaplardan da söz edecektir kendisi ama bu antroposent ne demek, bu kavram nasıl, kim tarafından kullanıldı, neye dikkat çekiyor bunları anlatacak bize Terpil Hanım.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 işi olmuyor. Aslında farkındalık yaratmak, e, satır aralarında verilen zararların e, anlaşılması için e, eleştirel bakış açılarını sağlamak açısından e, sosyal bilimler ve insan bilimler e, çok çok önemli bir rol oynuyor. E, o nedenle de ki aslında bizim konferansımızda daha çok e, insan bilimler ve sosyal bilimlerden arkadaşlarımız e, sunum yapacaklar. E, bu, bunların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 Lab diye adlandırılan <gülüyor> çok önemli ve e, aynı zamanda Kaliforniya e, Üniversitesi'nden, Irwin'den e, evet. Eric Rigno başkanlığındaki bir araştırma var. Ta 2014'te be, e, 4 sene oldu. E, evet. Sadece ileriye dönük tahminsel projeksiyon olarak değil, e, gözlem olarak, uydu gözlemleriyle ve diğer tarzda gözlemlerle kanıtı artık kesinlikle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 elimde program var oraya biraz izin verirseniz bakarak konuşacağım evet, Çünkü hepsinin gelen hatırlayamıyorum bütün konuşmaların içeriklerini şimdi 4 ilk gün ki konuşmalar daha çok edebiyat ağırlıklı gibi görünüyor Türkçe edebiyat üzerine özellikle Hatice Tekin'in romanları üzerine konuşacak birkaç konuşmacımız var. Ee, Çöpten Hayatlar, Toksik Bedenler, e, Bercikris'in çöp masallarında. Ee, Bilge Karasu'nun e, romanları üzerine konuşacak e, bir konuşmacımız var. Nazmi Ağıl, e, kendisi Türkiye'nin önemli şairlerinden ve çemirmenlerindendir Kod Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, daha sonra e, şiirde... E,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 E, yeryüzündeki tüm yaşamın aslında birbiriyle girip bir, e, giriştiği için. içinde olduğu, birbirine bağlı olduğu, hani bu bağlantının koptuğu herhangi bir yerde herkesin ve her şeyin zarar göreceği düşüncesi. Bunun dışında felsefi yaklaşımlar var. Tabii son yıllarda özellikle ele alınan e, etik, e, insan olmayan canlılara karşı etik yaklaşımları e, düşünmeye bizi en çok itmiş olan e, Jacques Derrida'nın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 Etik boyutu son yıllarda çok daha fazla tartışılmaya başlandı. İlk başta bu tam dile indirgenmiş bir e, yaklaşım gibi görünürken e, son yıllarda aslında fark ediyoruz ki bu yapı sökücülük e, veya yapı söküm e, dediğimiz e, akım aslında bizlere e, adalet gibi ya da daha farklı böyle e, evrenselleşmiş kavramları çok daha fazla e, boyuttan inceleme fırsatı verdiği için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 Ana tema olarak yani alt başlığımızı böyle alabiliriz diye düşünüyorum. Bu toplantıda özellikle veganlık üzerine paper görmüyorum. Bir tane lisans öğrencimin vereceği bir sunum var. Tolga Külseoğlu olsa gerek bir bakmam lazım. Evet. O biraz daha çok hani veganlık konusuna değinecektir gibi geliyor. Aralarda geçeceğinden şüphem yok. Fakat çok enteresan bir şey var. Bugün üniversitemizde veganlık konusunun da ele alınacağı bir etkinlik daha var. Etkinliğin adını şu anda tam olarak hatırlayamıyorum ama web sayfamızda da görünüyor. Bugün bu konu ele alınacak. Aslında üniversitemizde benim gözlemlediğim gittikçe artan bir vegan popülasyon var. Öğrencilerimiz arasında gittikçe yaygınlaşan. Ee, vegan e, bir grup e, var ve dediğim gibi bu grup gittikçe genişliyor. E, ve arkadaşlarını da bu konuda bilinçlendiriyorlar. E, bu konu aslında e, bizim konferansımızın bu sefer ana konusu olmasa da e, mutlaka ki değinilecek bir konu. Ama belki de gelecek yıl bit, e, şimdi bu konferansımız da geçen seneki gibi başarılı geçerse Ee, gelecek yıl artık e, tam e, uluslararası bir boyuta taşımayı istiyoruz bu toplantıyı. Üçüncüsünü e, artık e, tamamen yurt dışına da açılarak yapmayı düşünüyoruz. Belki alt baş, başlık olarak e, veganlık e, veya hani e, onun çevresinde dolaşan bir konuyu seçebiliriz diye Açıkçası benim de aklımdan geçiyor. Evet, çok iyi. Ee, o zaman şöyle son nereden bir geldine Bir Yarın ve öbür gün yapılacak bu iki günlük çok kapsamlı e, toplantı hakkında sab, e, saat ondan 9.30'da buçukta başlıyor galiba. Dokuz buçukta başlıyoruz yarın aslında bütün program ve bütün bilgiler Boğaziçi Üniversitesi web sayfasında şu anda görünüyor evet. ana sayfayı açtığınızda alttaki kutucuklarda dokuz Mayıs ekolojik etik ekolojik etik temaslar diye hani çok rahat görünebilecek bir yerde var. Aa, Nazım İkmet kültürü ve sana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 ...bu bağlantının ardından... ...tekrardan hatırlatalım... E, 9 mayıs çarşamba günü başlıyor... ...yani yarın... E, ...dokuz buçukta başlıyor... ...Murat Gülsoy'un... E, e, ...konferansa dair bilgi vereceği... ...bir konuşma var... ...dokuz buçuk on arasında... ...arkasından da biraz önce... ...konuştuğumuz konuğumuz olan... ...Özlem Öğüt Yazıcıoğlu da... ...açılış konuşmasını yapıyor...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 Desteği için açık radyo dinleyicisi Yasemin Akaya teşekkür ederiz. Açık Radyo. Açık radyo. Açık radyo.